Merhaba bu videoda Antik Mısır medeniyetinin eski krallık dönemini inceleyeceğiz ama daha en başından söyleyeyim bundan önce izlemeniz gereken başka bir videom var. Antik Mısır tarihi birinci bölüm. Mısır kültürü ve toplum yapısı yani Mısır tarihine giriş. Zaten adı üzerinde birinci video o yüzden mutlaka o videoyu izleyin. Zira ben o videoda anlattığım şeyleri burada anlatmayacağım ve onları bildiğinizi varsayacağım. Öyle bir aktarım yapacağım o yüzden kafanızın karışmaması için hem temel bilgi hem de giriş babında bir ön hazırlık için o videoya bence bakın. Birinci videonun linkini hem yorum bölümüne yazdım hem açıklama bölümüne kaydettim hem de şu anda yukarı taraflarda bir yerde o videoyla alakalı bir kart gelmiş olması lazım. Yani nereden izleyebilirim diye soruyorsanız hemen her yerden bağlantıyı koydum. Ben izlemiş olduğunuzu varsayarak artık eski krallık tarihine giriş yapıyor. Tabi eski krallığa girmeden önce akademisyenlerin sıfır hanedan dönemi diye ifade ettikleri kraliyet öncesi döneme yani M.Ö. 3200'den 2950'ye kadar geçen döneme bakmak gerekiyor ve bu dönemin son kralı yani kraliyeti resmi olarak başlatan kişi efsanevi kral Narmer'di. Kaynakların gösterdiği kadarıyla M.Ö. 3000 ila 2950 yılları arasında Tiyeni bölgesi hükümdarı olan Narmer, ki Narmer Aha veya Menes adıyla da biliniyor, o zamana kadar ayrı krallıklar olduğu düşünülen Aşağı Mısır ve Yukarı Mısır'ı birleştirmeyi başarmıştı. Tabii Narmer, Mısır'daki ilk kral değil, onu söylemek lazım yani bir yanlış anlaşılma olmasın. Zaten ilk videomda bunları anlatmıştım. Mısır'da 50'ye yakın eyalet vardı yani Nome, ve bunlar birleştiler ve aşağı Mısır, orta Mısır ve yukarı Mısır olmak üzere 3 ayrı krallık oluştu. Yani zaten kraliye sistemi vardı ve bir süre sonra bir tek aşağı Mısır ve yukarı Mısır kaldı ve bunlar mücadeleye başladı. Zaten arkeolojik buluntular da bunu gösteriyor. Örneğin Abidos'ta 12 mezar odasından oluşan bazı kalıntılar ortaya çıktı ve burada görüldüğü üzere M.Ö. 3.150'de Güney Mısır'ın başkenti olan Hierakonpolis'te poliste Akrep kral adında biri hüküm sürmekteydi ve bu Akrep kral kuzeye karşı yani Kuzey Mısır'a karşı bir savaş açtı onları yendi ve bunu gayet şaşalı bir şekilde resmettirdi. Hatta yine o mezar odasında bir takım fil dişi kolyeler bir takım tablet ve heykeller ve yine zaferi sembolize eden şeyler bulundu yani krallık sistemi zaten oturmuştu. Fakat Akrep Kral bir bölgenin kralıydı yani o kadar. Ama Kral Narmer veya Menes bütün Mısır'ın kralıydı ve Aşağı Mısır'la Yukarı Mısır'ı birleştirmişti. Yani resmi bir şekilde bir imparatorluk oluşturmuştu. Hierakonpolis'te bulunmuş olan Tapınağa adak olarak sunulmuş Narmer levhası adı verilen levhadaki kabartmalarda Kral Narmer'in yukarı Mısır'ın tacını giymiş vaziyette Delta bölgesini ele geçirişi ve bir bölge reisini esir alışı betimlenmiştir. Levhanın diğer tarafındaysa kralın aşağı Mısır'ın tacını giymiş bir şekilde resmedildiğini yani iki ülkenin de tacına sahip olduğunu görüyoruz. Bu da Narmer'in Mısır İmparatorluğu'nun kurucusu olduğunu en azından iki bölgeye de hükmetmiş olan en eski kral olduğunu kanıtlıyor. Anlaşıldığı kadarıyla Narmer döneminde merkezileşme sistemi oturmuş ve aynı zamanda kıyı boyunca yapılan düzenli gemi seferleri değerli çam ağaçlarının alındığı ön Asya'dan Lübnan bölgesine kadar uzanan sıkı bir ticaret ilişkisinin gelişmesini sağlamıştı. Kral Narmer yeni kalesini ve konutunu yukarı ve aşağı Mısır'ın sınır bölgesinde yani daha sonra Memphis şehrinin yayılacağı ara yüzeyde inşa ettirmişti. Narmer paletinde ayrıca düşmanların kafalarının ve cinsel organlarının kesildiğini, Narmer'in ise bunlara bakarak gürzünü kaldırdığını görebiliyoruz. Bu da bize sünnet geleneğinin kökeniyle alakalı ilginç bir ipucu veriyor. Görüldüğü kadarıyla bu Mısır'daki köleyi veya düşmanı erkeklik organını komple keserek yani hadım ederek işaretleme, damgalama ve böyle aşağılama anlayışı Zamanla çok fazla can kaybına yol açtığı için ve pek de karlı olmadığı için komple kesmekten ziyade bir bölümünü kesmek ve o şekilde işaret atmak yani köle olduğunu öyle belli etmek anlayışına dönüştü ve zamanla bu köle grupları Mısır'dan çıktıklarında yani azade olduklarında bu köleciliği ifade eden işareti bir bakıma kurtuluşun bir nişanesi gibi görmeye başladılar ve hatta kutsal kitaplarında bile Örneğin Tevrat'ta sünnetin Tanrı ile bir anlaşma olduğu ve ancak sünnet olanların kurtuluşa erebileceği şeklindeki ayetlerle bunu kalıcı hale getirdiler. Yani dileyenler aşağılık psikolojisi diyebilir, dileyenler ise tarihe bir gönderme olarak anlayabilirler. O size kalmış. Kraldan devam edersek hem ilk videoda hem de az önce kralın hem aşağı mısır hem de yukarı mısır tacını takmış olduğunu söyledik. Ayrıca Narmer levhasıyla kralların efsanevi bir görüntüsüne yani temsiline değinmiş olduk. E fark etmişsinizdir kocaman bir görüntü, dev boyutlarında cüsseli bir kral, süslü bir kıyafet, elinde bir asa veya gürs ve bütün düşmanlarını dize getirmiş. Yani adeta bir insan değil de bir tanrı. Ama bu çok da yabancı olduğumuz bir şey değil çünkü zaten dünyanın hemen her bölgesinde krallar ya çok süslü giyiniyorlar ya taç takıyorlar ya da bir takım sembollerle kendilerini halktan soyutluyorlar. Yani büyük bir sarık takmak veya Sümer'de zengin olan tarafın başörtüsü giymesi veya bunun gibi şeyler bütün dünyada var. Fakat Antik Mısır'da krallar başlık ve cübbe haricinde asa da kullandılar ve bu asa kullanma anlayışı Antik Mısır'dan dünyaya gitti. Hatta İngiltere'de bile Krallık devir teslim törenlerinde krallar ufak bir asayı teslim ederek yani gücü teslim ederek krallığı devrediyorlardı. Peki Mısır'da niçin firavunlar asa kullanmaya başladılar? Çünkü firavunlar insan değildi yani inanca göre onlar tanrının beden almış haliydiler ve kutsal oldukları için kutsiyetin, büyünün, insanüstü gücün temsili olan asayı da her zaman yanlarında bulunduruyorlardı. Nasıl ki İslam coğrafyasında sarığı büyük olan hoca daha büyük bir ilme sahip kabul ediliyorsa, sarık ilmin sembolü olduysa Mısır'da da süslü ve büyük bir asa yetkin gücün sembolü olmuştu. Zaten bu yüzden Narmer levhasında kral asaya benzeyen bir gürzle düşmanlarını ezer biçimde tasvir edilmişti. Mısır'da asalar o kadar önemli olmuştu ki hieroglif göstergede hükümdar sözcüğü bir asa şeklinde gösterilmişti. Deyim yerindeyse tıpkı bir çobanın değneğiyle ile sürüsünü kontrol etmesi gibi hükümdar da asasıyla halkını kontrol ediyordu. Evet sıfır hanedan dönemi ile alakalı bence yeterince bilgi verdik. Yani illaki söylenmesi gereken başka şeyler de var ama ben zaten bunları ilk videomda anlatmıştım o yüzden aynı şeyleri söylemeye gerek görmüyor. Bence erken hanedan dönemi diye ifade edilen önce 3000'den 2657'ye kadar geçen dönemi incelemek yani 1. ve 2. sülaleye bakmak ardından eski krallığa geçiş yapmak daha mantıklı olacaktır. Erken hanedandaki ilk kral az önce bahsettiğimiz Narmer'dir ve Narmer yaklaşık 50 yıllık hüküm süresinden sonra ölmüştür ve tahta diğer yani zapt eden geçmiştir. Kral diğer de yine yarım asır kadar Mısır'a hükmetmiştir ve hükümdarlık döneminde Delta'nın batı kıyısındaki istilacı Libyalı kabilelere karşı savaşmakla meşgul olmuştur. Diyar ayrıca P bölgesinde bir saray inşa ettirdi ve ölen krallara ölümlerinden sonra da yiyecek sağlanabilmesi için bir takım tarım kompleksleri kurdurdu. Tabi bunların haricinde devlet yapısını da epey bir kuvvetlendirdi ve bu sayede 3000 yıl sonra bile saygıyla anılan ve sevilen bir kral olarak hatırlandı. Zaten diğerin krallar odası da yani mezar odası da 1. hanedan dönemindeki en süslü ve en önemli odaydı. Öyle ki 18. hanedan döneminde yani yeni krallık çağında diğerin mezar odası Tanrı Osiris'in mezar odası sayıldı ve bir tapınma aracı olarak kullanıldı. Yani bir bakıma türbeye dönüştü. Birinci hanedanda dikkati çeken bir diğer kişi Kral Den'dir ve Den aşağı ve yukarı Mısır'ın kralı ünvanını resmi olarak levhalara yazdıran ilk kraldır ve onun doğuya bir sefer yaptığı ve Sina Yarımadası'ndaki bedevileri yendiği böylece bir kahraman haline geldiği yıllık levhalarda anlatılır. Kral Den Abidos'taki mezarının zeminini, kırmızı granitle kaplattı ve o zamana kadar yalnızca kap kacak yapımında kullanılan bu soylu ve sert malzemenin binalarda da kullanılmasını sağladı. Mısır'da hanedandan hanedana geçiş genellikle sık sık göreceğimiz üzere bir vezirin veya kralın bir akrabasının yine kralla akrabalığı olan birisiyle evlenmesiyle yani kutsal kandan birisiyle evlenerek meşruiyet kazanmasıyla oluyordu ve genellikle Yeni hanedanı kuran kişi önceki hanedanın son kralının kızıyla veya annesiyle veya karısıyla evleniyordu. Yani hanedan komple değişse, devrim yapılsa veya önceki firavun öldürülse bile firavunun kızına veya karısına kimse dokunmuyordu çünkü onlarla evlenmek meşruiyet kazanmak demekti. Kraliçe nerede yaşadıysa mezarı orada yapılıyordu ama kral hem aşağı Mısır'da hem de yukarı Mısır'da olmak üzere iki tane mezara sahipti. Fakat 2800'lerin başında yani ikinci hanedanla beraber Abidos'ta ikinci bir mezar yaptırma geleneği bir süreliğine reddedildi. Bunun anlamı Yukarı Mısır'daki merkezin ihmal edildiğidir ve bu birkaç kuşak sonra Yukarı Mısır'da devletin birliğini tehdit eden bir tepkiye yol açmıştır. Fakat bu tepkiden önce Kral Ninecher yine neredeyse yarım yüzyıl kadar hüküm sürmüştür ve bir kralın adının verildiği ilk set şenliği heykeli de ona aittir. Nineçer'in ölümünden sonra Abidos ihmale uğradığı için çıkan tepkiler iyice büyüdü ve önce 2715'te 2. Hanedanın 5. Kralı Peripsen çok önemli bir harekete kalkıştı. Normalde Mısır'da başa geçen krallar kutsal tanrı Horus'un adını ön ek alırlardı ve bu kraliyet adıyla bilinirlerdi fakat Peripsen Horus yerine Kötülük tanrısı Setin adını almayı tercih etti ve bu durum halkta büyük bir bölünme yarattı. Ülke gerçek anlamda Horusçular ve Setçiler diyebileceğimiz şekilde ikiye bölündü. Setin ve eski kült merkezi Abidos'un bu kadar öne çıkarılması Peripse'nin iktidarının daha çok yukarı Mısır'da güçlü olduğuna, aşağı Mısır'daysa başka bir Horus kralının hüküm sürdüğüne işaret ediyor. Bu hareketten sonra ikinci hanedanın son kralı ülkedeki parçalanmaya son vermek adına Set ünvanını Horus'a bağladı ve her iki tanrıya da atıfta bulunarak kendisine iki güç göründü anlamına gelen Kaxekhemi adını verdi. Dilden dile değişmekle beraber Kaxekhemi'ye Hasemhevi diyenler de var. Çekişme dolu bir dönemden ve muhtemelen bütün rakiplerini imha ettikten sonra Kaxekhemi, ülkeyi ve devlet bütünlüğünü tekrardan oluşturmayı başardı. Onun döneminde kalay ve tunç işçiliği iyice yaygınlaştırıldı ve geliştirildi ve ülke ekonomisi kalkındı. Bu sayede Abidos'ta ve Hierakonpolis'te poliste taştan ve mimari materyallerden oluşan bir takım önemli yapılar inşa edildi. Kaxikemi bir tek öyle lafta Horus'u ve Set'i birleştirmekle kalmadı. O aynı zamanda bu iki zıt gücü barıştırmış ve dini bir bütünlük sağlamış oldu. Daha sonra bu dini bütünlük mimari yapılara da yansıtıldı ve üçüncü hanedana en önemli miras olarak kaldı. Ve üçüncü hanedanla beraber bizim eski krallık adını verdiğimiz o muhteşem dönem başlamış oldu. Eski krallık milattan önce 2657'den 2160'a kadar ayakta kaldı yani neredeyse 500 yıl ve bu 500 yılda bizim bugünkü meşhur piramitler de inşa edildi. Bu dönem gelişen tarım, en parlak devrini yaşayan zanaatkarlık, matematik ve astronominin haricinde muazzam bir ekonomik ve bilimsel kalkınmayla biçimlendi ve ek olarak eşsiz yapılar, heykeller ve düz resimler de bu dönemde oluşturuldu. Üçüncü hanedanın kurucusu, ikinci hanedanın son hükümdarının kızıyla evlenen Kral Nebka oldu. Hüküm dönemi fazlasıyla karanlıkta kalmıştır ancak Halifi Zoser oldukça ünlüdür ve Necceriket yani tanrısallığın en tanrısalı adıyla da bilinir. Ünlü olmasını sağlayan en büyük sebeplerden biri basamaklı piramit inşasının onun döneminde başlamış olmasıydı. Ölen kralın bu basamaklardan gökyüzüne çıkacağı düşünüldüğü için ondan sonra gelen kralların da bazıları hükümdarlıklarının simgesi olarak piramit inşa etmeye devam etmişlerdi. Neferiketin tapınağının mimarı ve inşaat mühendisi ise aynı zamanda vezirdi ve Imhotep yani barış içinde gelen adıyla bilinmekteydi. Imhotep çok büyük bir ün kazanmış ve sonraki çağlarda büyük bir bilge ve tanrı Ptah'ın oğlu olarak kabul edilmişti. Ayrıca Yunanlar tarafından sağlık tanrısı Asclepius'la eşit tutulmuştu. Erken dönemin bütün yapı kültürü ve teknikleri Imhotep'e aitti. Diğer bir deyişle Imhotep Piramitler çağını başlatmıştı. Bu sebeple İmhotep'in adı basamaklı piramidin sütunlarına kralı Netyeriket'le birlikte yazılmıştı. Bu epey büyük bir şereftir ve İmhotep'in adı halen saygıyla anılmaktadır. İmhotep'in buluşlarıyla Mısır'da bir takım tapınaklar ve piramitler inşa ediliyorken aynı zamanda piramitler de Mısır'ı inşa ediyordu. Çünkü bugün bile Mısır deyince aklımıza piramitler geliyor. Ve piramit olmadan Mısır medeniyetini tahayyül etmek mümkün değil. Neteriket'in hükümdarlık dönemi ve mahiyetinin başarıları o kadar önemli, o kadar büyüleyiciydi ki 3. Hanedandaki diğer krallara baktığımızda Neteriket'le kıyaslayınca önemsiz görünüyorlar. Yani tam anlamıyla adam ondan sonra gelecek olanları gölgede bırakmış. Neteriket döneminde ülke tekrardan düzene sokulmuş, asayiş problemleri kalkmış... Halk güvenceye alınmış ve vergiler düzenli, insaflı ve sistemli bir şekilde toplanmış. Toplanan bu vergiler bütün ülkeye eşit bir şekilde dağıtılmış ve bütün ülke aynı anda eşit oranda kalkınmış. Yani bu sefer Abidos'un veya başka bir bölgenin öyle ihmale uğraması gibi bir durum söz konusu olmamış. Tam anlamıyla devlet bütünlüğünü sağlamış ve halk da güvenlik içinde yaşamış. Neteriket'ten sonra taht sırasıyla Sekhemket yani tanrısallığın en kudretlisi Horus Kaba, Sanakt ve Huni'ye kaldı ve Huni'den sonra bir hanedan değişikliği yaşandı. Dördüncü hanedan ortaya çıktı ve bu hanedan zamanında Mısır tarihinde gördüğümüz en büyük kompleksler ve en büyük mimari eserler oluşturuldu. Dördüncü hanedan yani milattan önce 2590 ila 2487 arasındaki dönem büyük piramitlerin dönemidir. İmhotep basamaklı piramitlerin temelini atmıştı ama Mısır öyle kalmadı. Mısır bunu bir kültür haline getirdi ve piramitleri daha da simetrikleştirerek ve büyüterek yüce bir şeye çevirdi. Dördüncü hanedanın ilk kralı Horus adı olan Maat'ın efendisiyle yani Nembat ile tanınan kral Sneferu idi. Sneferu ile birlikte yalnızca yeni bir hanedan başlamakla kalmadı, aynı zamanda köklü bir değişim yaşandı. Sneferu'nun dönemiyle alakalı Palermo taşının kayıtlarında ana kapıları sedir ağacından yapılmış bir sarayın inşasından ve esirlerle hayvanlardan oluşan muazzam ganimetlerle geri dönülen bir nübya seferinden bahsediliyor. Yine yıllıklarda Sneferu'nun iktidar yıllarından birinde 40 gemi yükü kadar iğne yapraklı ağaç kerestesi getirildiğinden de bahsediliyor. Bu malzeme saraylar, mezar kompleksleri ve gemi yapımı için gerekli olduğundan son derece kıymetliydi. Ayrıca yüz arçınlık gemiler yapıldığından sık sık söz edilmesine bakılırsa, bu dönemde Mısır'la Lübnan arasında yoğun bir deniz trafiği geliştiği düşünülebilir. Komşu bölgelere yapılan bu seferler ülkeye epey bir zenginlik kazandırmış gibi görünüyor çünkü görüldüğü kadarıyla o dönemde hazine giderleri muazzam seviyeye çıkmış ve o güne kadar görülmeyen masraflar yapılmış. Yani hem mimari faaliyetler hem de bir takım taş ocakları kurulması dolgun maaşlar yani bu para nereden geliyor? İşte söylediğimiz üzere bir takım yağmalardan fetihlerden veya ziyaretlerden diyelim. Ayrıca Sneferu kendisine maydumda bir piramit yaptırmaya karar verdi ve bu piramidin çekirdeğini ve etrafını son derece iyi cilalanmış ve son kalite en pahalı kireç taşından örülmüş bir duvarla kaplattırdı. Sneferu bu tasarımı Maydum'la Sakkara arasında yer alan şurada iki kez daha uygulamıştı. Bunlar Eğik Piramit ve Kızıl Piramit diye bilinmektedir. İnşa edilen ünlü piramitler o çağa Piramitler Çağı adının verilmesini sağlamışlardır. Gize Piramitleri ise antik dünyanın günümüze ulaşan tek harikalarıdır. Maalesef Babil'in asma bahçeleri ardında hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboldu. Efesos yani Efes'teki Artemis tapınağıysa bir yıkıntı durumuna düştü. Ama piramitler bugün bile ilk yapıldıkları denli hayranlık verici ve sağlam görünüyorlar. Ayrıca Sneferu bir tek kendisi için değil oğulları Rahotep ve Nefermaat içinde prens mezarları inşa ettirdi. Ve o öldükten sonra tahta Kufu. Yani beni koruyan tanrı kunumdur geçti. Biz bu kralı grekleştirilmiş adıyla Keops olarak biliyoruz. Fakat Keops piramidi bu kral zamanında mı yapıldı yoksa daha sonra mı yapıldı bunu tam olarak bilemiyoruz. E, madem ki 2 saattir piramit piramit deyip duruyoruz öyleyse biraz da bu piramitlerin nasıl yapıldığına bakalım. 4. Hanedan zamanından kalma olan Keops piramidi her biri yaklaşık 2 ton ağırlığında olan 2 milyon 300 bin taş bloktan meydana geliyor. Yani mükemmel bir şeyden bahsediyoruz ve uzmanlar böyle bir piramidin o dönemde inşa edilebilmesi için ne yapılması gerektiğini hesaplamışlar ve ortaya şöyle bir hesap çıkmış. Her 2 dakikada bir taş blok yerleştirmek suretiyle 10 bin işçi günde 10 saat hiç ara vermeden 20 yıl boyunca çalışacak, ve ancak bu şekilde böyle bir piramit meydana gelebilecek. E, böyle bir hesaba bakınca mümkün gelmiyor. Adamlar traktörle ya da kamyonla, dozerle bunu yapmayacak. Bildiğiniz kas gücüyle veya ilkel yöntemlerle bunu başaracaklar. Ve bu pek de mümkün görünmüyor. Bu yüzden ne yapıyorlar? Bir takım komplo teorisyenleri veya bu durumu anlayamayan bazı yazarlar piramitlerin Atlantis'ten, veya Mu gelen bazı nakallerden yani bilim adamlarından öğrenildiğini ya da piramitlerin nasıl yapılacağını uzaylı varlıkların bize öğrettiğini söylüyorlar. Çünkü o dönemde o teknolojiyle böyle bir şey yapmak mümkün değil diye düşünüyorlar. Halbuki piramitler öyle insanüstü bir zekanın değil bizzat monarkın tasarısıdır ve zaten eğri piramit gibi bir takım piramitler de bu işin Deneme yanılma yöntemiyle uzun bir süreçte öğrenildiğini bize kanıtlıyor. Yani adamlar öyle bir anda hop diye bir tasarımla ortaya çıkmıyorlar. Önce İmhotep çeşitli tecrübelerle bizim eskiden Mastaba adını verdiğimiz şeyleri geliştiriyor ve basamaklı piramit haline getiriyor. Daha sonra basamaklı piramitler üstüne kat çıkarak daha da mükemmel hale getirilerek ve çokça denemesi yapılarak bugün gördüğümüz piramitler haline geliyorlar. Ama bu öyle yaptık olduğu babında bir üretim değil, inşasına başlanan ama bitirilemeyen çöken birçok başarısız piramit var. Örneğin eğri piramitin yapımı aşamasında birçok problem meydana gelmiş, öyle ki zemin piramidi taşıyamamış ve çökmeye başlamıştır. Bu sebeple çok uzun süren restorasyonlarla ve hatta piramidin boyunu küçülterek çevreye yapılan baskıyı azaltma projeleriyle piramit çökmekten güç bela kurtarılabilmiştir. Fakat bütün bu kurtarma girişimlerine rağmen piramit tamamen düzeltilememiş içten ve dıştan çatlayarak eğrileşmiştir. Görüldüğü kadarıyla Mısır'da piramit inşa etmekteki en önemli aşama araziyi yani inşa bölgesini iyi seçmek, iyi hazırlamak ve planlamaktı. Çünkü eğer doğru hesapları yapmazsanız az önce anlattığımız türden problemler çıkabiliyordu ve mimari facialar yaşanabiliyordu. Ama Mısır bu tür hatalardan ders almayı öğrendi ve gerek su terazisi gerekse parmak hesabı adını verdiğimiz bir takım matematiksel yöntemlerin de yardımıyla nihayet büyük piramidi inşa etmeyi başardı. Büyük piramidin pusula yönlerine olağanüstü derecede kesim biçimde hazırlanmış olması yıldızları içeren bir yönlendirme yönteminin kullanıldığını gösteriyor. Çünkü güneşe bağlı yöntemler tek başlarına yeterince hassas değiller. Bu yüzden Mısırlıların hangi tekniği kullandığı bilinmemekle birlikte bu yöntem göğün kuzey kutbunu çevreleyen bir çift yıldıza dayandırılmış olabilir. Çünkü iki yıldız düşeyde aynı hizaya geldiklerinde onları hedef alan görüş açısı gerçek kuzeyi göstermektedir. Konu piramit inşa etmek olunca binlerce kişilik bir iş gücünün örgütlenmesine gerek olduğu ortada. Zaten tarihsel belgeler de bunu açıkça ortaya koyuyor. Görüldüğü kadarıyla piramit inşa etme amacıyla işe alınmış olan en temel birimler her biri 20 erkekten oluşan ve kendine ait bir lideri olan yani çavuşu olan takımlardı. 10 takım bir araya geldiğinde Yunanca ile dediğimiz 200 kişilik bir bölüğü oluşturuyordu. Ve 5 bölük bir araya geldiğinde kendine ait bir karakteri olan ve alay diye ifade edebileceğimiz 1000 kişilik bir grup meydana geliyordu. Yani Mısır'da piramit işçiliği resmen askeri sistem gibi düzenlenmişti ve her 1000 kişilik grup diğer grupla mücadele halindeydi. Daha doğrusu bir yarış ortamı hakimdi yani her grup en iyi olmaya çalışıyordu. E çünkü böyle bir rekabet ortamı olmazsa veya en iyi gruplara bir takım ödüller... Veya ayrıcalıklar verilmezse 20 yıl 30 yıl o insanlar biraz zor çalışır. Neticede piramit inşa ediyorken öyle güle oynaya mutlu mutlu inşa etmiyorsunuz. Çünkü her şeyden önce hava leş gibi sıcak. Sabahtan akşama leş gibi terliyorsunuz. E, maden yüzeyi bir kere sürekli parıldıyor. Gözünüz kamaşıyor başınız dönüyor. Öte yandan her taraf sinek sürekli bir vızıltı var bazen sokuyorlar. Bütün gün keski sesleri duyuyorsunuz artık başınız ağrıyor. Öte yandan her yer toz duman bulutu öksürüyorsunuz ve günler geçmek bilmiyor. Ama şöyle bir avantaj var piramit işçiliğinde çalışanlara çok büyük ayrıcalıklar veriliyor. Yani o dönemdeki en iyi memurluk sistemi belki de bu. Büyük bir çoğunluk çok çalışıp yükselmeyi umarak hayatını buna adayarak yaşıyor. Diğer bir kesim ise artık biraz daha yükselmiş olanlar Genellikle bahsettiğimiz o 2 tonluk taş blokları halatla bağlıyorlar. 50-60 kişi hayvanların da yardımıyla bu halatlarla o taşları çekiyorlar. Ve böyle böyle 20 yılda 30 yılda bir piramit bitiyor. Tabi bunu anlatıyorken bir yandan bunların nasıl inşa edildiğini de söylemiş oldum. Ama biraz daha ayrıntılı bakalım en azından havada kalmasın. Mısırlılar çok ciddi bir mühendislik yardımıyla bu taş bloklarını halatlara bağlamışlar ve gerek yere sırasıyla yerleştirilmiş tahtaların üzerinden kaydırarak gerekse hayvanların ve insanların halatları çekmesiyle yani affedersiniz ama büyük bir amele gücüyle bu taşları taşımışlar. Daha sonra taşları üst üste yığmak için de yine bir takım kaldıraç benzeri aletlerle uzun süren çalışmalarla piramitleri tamamlamışlar. Bu büyük kompleksleri inşa ettirmek için gereken iş gücüne ve zorlu şartlara bakıldığında sonraki çağların yazarları Keops'un görkemli yapılarının ancak köle ile inşa edilmiş olabileceğini düşündüler. Bu sebeple Keops'un 23 yıllık saltanatı antik yazarların eserlerinde bile bir tiranlık ve baskı dönemi olarak nakledildi. Fakat burada bir düzeltme yapmam lazım çünkü burası çok yanlış anlatılıyor ve bir spekülasyon var. Her şeyden önce piramitler köle ordularıyla inşa edilmedi. Tamam, Seneferu zamanından kalma yıllıklardan o dönemde bir takım savaş tutsakları veya köle grupları getirildiğini biliyoruz. Ama yine de öyle bir piramit inşa ettirmek için bir tek köle gruplarından yardım almak ve bunu başarmak mümkün değil. Hem paralı işçilerle hem de sel yüzünden tarım yapılamadığı zamanlarda tarım işçilerinin de yardımıyla piramitler bütün halk eliyle inşa edilmiş. Yani eğer bin tane köle varsa bile beş bin tane de Mısır vatandaşı varmış. Peki nasıl oldu da o kadar kişi uzun yıllar boyunca böyle bir yapıyı inşa etmeye eyvallah dedi. Yani problem çıkarmadı. Görüldüğü kadarıyla durum şöyle. Her şeyden önce piramitler öyle kralı yüceltmek, onu pohpohlamak için değil devleti, milleti, Ayakta tutmak yani ülkeyi korumak için yapılmıştı. Çünkü inanca göre kralın kral olmasını sağlayan o tanrısal gücün o ruhun ayakta kalabilmesi için kral öldükten sonra da korunabilmesi lazımdı. Yani piramitle kralı korumak bir bakıma halkı korumaktı. Yani piramitler öyle ekonomik veya şov amaçlı yapılan şeylerden ziyade dini görevler için, İbadet için yapılan şeylerdi. Piramit inşa ettirmek krallar için son derece önemli olduğundan dolayı bütün krallar piramit işçilerine bir takım avantajlar ve avanslar sağlıyorlardı. Örneğin piramit işçileri her gün bir tam ekmek, bir buçuk litre bira ve barınacak ev sahibi oluyorlardı. Bunun haricinde eğer birisi piramit inşa ediyorken ölürse yani bir iş kazası yaşanırsa bu kişinin ailesine, çoluğuna, çocuğuna ömür boyu bakılıyordu. Yani bir garanti, sigorta sistemi vardı. Bu açıdan birçok kişi zaten en iyi meslek olarak gördüğü için piramit inşasına katılmak istiyordu. Ve bu durum öyle köle orduları tarafından büyük bir eziyetle, kırbaçla piramit yaptırıldığı tezini çürütüyor. Ama tabii sonuçta bütün o halkın da özgür olduğunu, çok rahat olduğunu söylemek mümkün değil. Neyse piramitlerden bayağı bahsettik bence bu kadarı yeter şimdi bir de krallardan devam etmek lazım yoksa video bitmeyecek. En son baktığımız kral Keops'tu ve Keops ölmeden kısa bir süre önce kendisine veliaht olarak oğlu Kavab'ı yani prensi göstermişti fakat Prens Kavab kısa süre sonra bir talihsizlik sonucu veya belki de bir suikast sonucu hayatını kaybetti. Böylece taht üvey evlat olan Kefren'e kaldı. Bu arada Kefren, Cedefre veya Dijetfre diye de biliniyor. Bunları niye söylüyorum bu arada yani sürekli başka isimleri niye ekliyorum? Çünkü internette başka türlü yazıyor olabilir. Yani Wikipedia'yı açıp bakarsanız başka bir isim çıkar. E, ne alaka falan dersiniz. Bu gayet normal. İlk videomda söylemiştim. Genellikle bizim kral isimleri Yunanca çeviriyle biliniyorlar ve her Ejiptolog kendine göre başka bir çeviri yapabiliyor. Ben bu videoda 8-9 tane apayrı ve çok ciddi kaynaktan çok ciddi araştırmalar yaptım ve gerçek anlamda uzun süren bir mukayese sonucunda eğriyi doğruyu bir bakıma öğrenmiş oldum. Çünkü internette gerçekten çok saçma sapan şeyler de yazabiliyor. O yüzden hani burada da mukayeseli bir şekilde en ciddi şekliyle anlatmaya çalışıyorum ki yanlış bilgi edinmeyin veya kafanız karışmasın. Bu arada Kefren... Kavabın dul eşiyle yani yengesiyle de evlendi ve koltuğu garantiye aldı ve bu Mısır tarihinde birçok defa göreceğimiz bir şey hatta bu hiçbir şey değil. Bizim analı kızlı diyebileceğimiz gerçek anlamda hem annesiyle hem de kızıyla evlenen birçok firavun var. Yani firavun evlenmelerinde ensest epey bir yaygın çünkü bunun amacı kutsal kanı korumak. E madem ki Firavun tanrısal bir varlık onda bir kutsiyet var e bunu yabancıya dağıtamazsın. Aile içinde kalması lazım ki asil kan bozulmasın. Bu türden ensest ilişkiler esasında öyle terbiyesizlikten, ahlaksızlıktan veya azgınlıktan, sapıklıktan falan değil. Tam tersi din adına, din için yapılan şeylerdi. Devam edersek Kefren en az piramitler kadar önemli olan simgesel bir yapıya. Büyük Giza Sfengs'ine de imza attı. Kefren adamlarına üstü kapalı geçidin yan tarafındaki piramitlerin çekirdeği için gereken taş blokların işlendiği taş ocağından geriye kalan bir kayayı yontturarak kayayı bir Sfengs'e çevirtti. Giza Sfengsine tanrı Hermakis yani ufuktaki Horus diye tapan Mısırlılar eski krallık döneminde pençelerinin önüne bir kül tapınağı da yaptılar fakat aslan bedeni genellikle çöl kumlarıyla kaplandığı için Ziyaretçiler çoğu zaman Sphinx'in yalnızca başını görebildiler. Kefren döneminde teolojik bir değişim de yaşandı. Kral Kefren kendisini Ra'nın oğlu ilan etti ve ünvanını Beş Misli yüceltti. Kralın ölümünden sonra başa Mikerinos ve Şepseskaf diye bildiğimiz krallar geçtiler ve bunlar da çeşitli yapılar yaptırmaya çalıştılar. Fakat kayda değer bir eser bırakamadılar. Bu hükümdarların döneminden kalma eserler, Genellikle Tanrıça Hathor'un veya Horus'un kralları koruduğunu, onları kanatlarının altına aldığını simgelemek adına bu tür bir sahneyi resmeden çizimler ve heykellerden ibarettir. Kral Şepseskaf dönemine kadar çok da ciddi problemler yaşanmamıştı ama Şepseskaf ölünce taht boşta kaldı ve bir taht yarışı başladı. Birçok olaydan, entrikadan sonra yeni bir hanedan kuruldu ve önce 2480'lerde 5. hanedanı kurup başa geçen kişi Kral Usarkaf oldu. Tabi Usarkaf'la beraber her şey bir anda çözüme kavuşmadı, ülke bir anda kalkınmadı, hatta tam tersine hazine günden güne ufaldı, ekonomi kötüye gitti ve en sonunda krallar piramit yaptırmaktan vazgeçtiler. Artık Anıtsal bir amaçla ufak tefek yapılar ve tapınaklar inşa ettirmeye başladılar ki bunlara bugün güneş tapınakları diyoruz. Uzerkaf ve onun 5. hanedandan ardıllarınca inşa ettirilen güneş tapınakları onların Mısır krallığının kendilerine ait olduğunu tekrardan göstermek için yaptıkları cesur bir girişim olarak görülebilir. Artık piramit inşa ettirecek para kalmadığından dolayı Firaunlar kendilerini yansıtmanın ve eski Mısır toplumunun tepesindeki yerlerini vurgulamanın yeni bir yolunu bulmak zorunda kalmışlardı. Bunu da kralı ölümlü dünyanın dışına daha fazla çıkararak ve onu kutsallaştırarak yaptılar. Usarkaf'ın beş ardılı yani sırasıyla Sahura, Neferir Kara, Şepses Kara, Renerefra ve Niuserra güneş tanrısı Ra'ya bağlı olduklarını bildirdiler ve Abu Sir'de Usarkaf'ın güneş tapınağının çevresine Küçük birer piramit diktiler. Beşinci hanedanın piramitleri öyle büyük, görkemli ve sağlam değillerdi. Ufak tefeklerdi ama yine de son derece ayrıntılı, süslü ve şıklardı. Bu piramitlerin iç bölgesinde krallar ya bir zafer kazanıyorken köle ve esir elde ediyorken ya da tanrıça tarafından emziriliyorken gösterildi. Beşinci hanedan zamanında öyle göze çarpan sağlam bir kral görüyor olmasak da bir sürü güneş tapınağı inşa edilmiş olması ve çok süslü mimari eserler bırakılmış olması bize bu dönemde öz yerine tarzın ve eylem yerine görüntünün yani reklamın önemli olduğunu gösteriyor. Ayrıyeten güneş tapınaklarıyla beraber ahiret inancı ön plana çıktığı için Osiris isimli ölüm tanrısı da bir bakıma mertebe yükseliyor. Osiris'in mahiyeti en başından beri karmaşıktır. Set tarafından öldürülüşü ve bitki örtüsünün her yıl yeniden canlanmasını sağlayan dirilişiyle ilgili efsanede soylu ve doğal özellikler birbirine girmiştir. Diğer Mısır tanrılarının da ölümlü olmasına karşın, Osiris'in insanınkine çok benzeyen şiddet dolu ölümü onu ölüler tanrısı konumuna yücelterek insanların kalbinde sarsılmaz bir yer edinmesini sağlamıştır. Bu Siris'inkine benzer mitolojik öykülere örnek vermek gerekirse, Yunan inancında Persephone'un her yıl yer altına dönmek zorunda kalması ve onun yer altından kurtulmasıyla baharın gelmesi efsanesini ya da Anadolu inancındaki Inanla ve Dumuzi evliliğini gösterebiliriz. Hatta ve hatta ölen ve dirilen tanrılarla alakalı örnekleri çoğaltmak gerekirse, bu örnekleri Dionysios veya Hazreti İsa'ya kadar götürebiliriz. Fakat biz bu videoda Mısır üzerinde durduğumuz için Osiris'ten devam etsek daha iyi olacak. 5. Hanedan süresince Anubis'i gölgede bırakan, özel mezarlardaki ölü dualarında da giderek daha sık anılan Osiris, Menfis ve Abydos'ta yerel ölüm tanrılarıyla bütünleştirilmişti. Fakat Osiris'in ölülerin hükümdarı yapılması, onun tebaası konumuna düşen kralla aralarında ne tür bir ilişki olduğu sorusunu da doğurmuştu. Bu soruya verilen cevap kralın bedenen insan ruhen tanrı olduğu görüşüydü. Kral ölürken tanrının mitsel yazgısını tekrarlar ve Osiris olarak ahiretin hükümdarı olur. Ancak tanrının kimliğini ve rolünü üstlenebilmesi için mitosu güncelleştiren bir ritüelin de olması gerekir. İşte Osiris kültü de bunu sağlamaktadır. İnanca göre kral tahta çıkış ritüeliyle Horus olduğu gibi defin ayinleriyle de Osiris'e dönüşmektedir. Bu inanç hem piramit metinlerinde hem de yıllıklarda görülebilir. Kralın ölümden sonra tanrıların yanına gideceği inancı ve kralın oğlunun dünyadaki Horus olarak yeni kral olacağı düşüncesi krallık makamını vazifeden çok bir amaç gibi göstermiştir. Çünkü kral olmak için kral gibi yaratılmış olmak lazımdır. Bu bağlamda kral asla ölmez. Çünkü tanrılar her daim onun yerini alacak bir kral daha yaratırlar. Bunu da 6. Hanedanın mezar odalarında yazan şu sloganda görebiliyoruz. Kral öldü, yaşasın kral. Yavaş yavaş büyük ve görkemli yapılar yerine küçük ama süslü yapıların tercih edilmesi ve yaygınlaşması Mısır'da yeni bir sanat anlayışını doğurdu. Çünkü bu özgürlük kişiye, kendi hayal gücünü ve olmak istediği şeyi objeye dökebilme özelliği veriyordu. Böylece Mısır sanatı, heykel, tırş ve nakkaşların şeyleri olduğu gibi değil de müşteri nasıl istiyorsa öyle yansıttığı bir sahaya dönüştü. Ve kendisine kabartma yaptırma şansı bulan bir memur bile kendisini son derece iri yarı büyük gösteriyorken karısını ve çocuklarını ufak tefek gösterdi. Bir memur bile kendi kabartmasında her yere hakim ve tanrı gibiydi. Bu bir bakıma hiyerarşiyi de sembolize ediyordu. Örneğin firavunlar da kendi kabartmalarında bütün halktan ve herkesten çok daha büyük gösterilir ve aynı şekilde tanrılar da yine insanların yanında kocamandırlar. Neticede bir tanrısal varlığın bir insanla aynı boyutta olması pek de makul görünmüyor. Belki de bu kutsal varlıkları veya önemli kişileri devler şeklinde resmettirme geleneği daha sonra İsrailli oğulları tarafından yanlış anlaşılmış ve öyle kopyalanmış olabilir. Çünkü Tevrat'a veya Enok kitabına baktığımızda da dev boyutlarında olan ilahi varlıkların yani nefillerin ünlü çağ kahramanları oldukları yazıyor. Devam edersek Kral Userkaf zamanında birçok atılım yapıldığı ve köklü bir değişim yaşandığı belli. Zaten Userkaf yine Ege kıyılarına kadar bir ticaret ağı oluşturmaya çalışmış ve bu da yetmemiş, Abidos'ta Yukarı Mısır Amirliği adı verilen direkt kendisine bağlı bir ordu kurarak Nübiye, Punt ve Biblos'a askeri seferler düzenlemiş. Yani hem iç hem de dış siyaseti epey bir canlandırmış. Ayrıca usarkaf bir tek bunlarla yetinmemiş ve başka bir alışkanlığı daha kırmış. Örneğin yalnızca kralın akrabaları veya onunla arasında iyi bir ilişki olan kişiler memur olabilir şeklindeki torpilli anlayışı bozmuş ve halkın içinden yetenekli, işini iyi yapabilecek kalifiye elemanları da memurluğa yükseltmiş. Böylece devlet en azından kariyer sahibi, yetenekli, işin uzmanı kişiler tarafından yönlendirilmeye başlanınca bir takım gelişmeler de beraberinde gelmiş ve milattan M.Ö. 2480'de öldüğünde başa geçen Sahure isimli kral da yine aynı anlayışı devam ettirmiş. Sahure'den sonra da başa birkaç tane kral geçti ama onlarla alakalı pek bir bilgimiz yok. Yani ne bir kaynak, ne bir rapor, ne de bir anıt bırakmışlar. Bu yüzden pek de bir şey söyleyemeyeceğim. Görüldüğü kadarıyla bu hakkında pek de bilgi sahibi olmadığımız krallar döneminde devlet güç kaybetmeye başlamış ve rahip sınıfı daha kuvvetli hale gelmiş. Nihayet M.Ö. 2411'de Cetkare veya bizim Yunancasıyla Asosi diye bildiğimiz kral başa geçtiğinde daha fazla belge ve bilgiyle beraber neler yaşandığını anlamaya başlıyoruz ve görüldüğü kadarıyla halkın içinden bazı insanların da memur olması ve yükselmesi, bir takım tapınaklara çok fazla para gitmesi yani dinden para kazanılması ve aynı zamanda uzak bölgelerde bağımsızlık kazanmak için bir takım isyanların çıkmasına sebep olmuş. 5. Hanedanın son hükümdarı Unas diğer kralların aksine Piramidinin yeraltı bölmelerinin duvarlarına kraliyet defin ritüelinin büyülü sözlerini yazdırdı ve bu metinleri kalıcı olmayan papirüsler üzerine yazmak yerine taş üzerinde ebedileştirerek onların sihirli etkilerini arttırma kararı aldı. Bu karar sayesinde Unas bize yalnızca Mısır'ın değil tüm insanlığın en eski dinsel metinler toplamı olan piramit metinlerini kazandırdı. Unas'ın mezar odası da diğer firavunlarınkinden farklıydı. Örneğin tabutu yeryüzünü simgelemesi için siyaha boyanmış ve mezar odasının tavanı gece göğüne benzeyen koyu mavi bir fon üzerindeki altın yıldızlarla süslenmişti. Tapınağı çevreleyen piramit yazıları anıtı son derece süslü bir hale getirmişti ve bu yazılarda Unas'ın yeniden doğacağı inancı kalıcılaştırılmıştı. Kendini ölümsüzleştirmeyi bir takıntı haline getiren Unas ne yazık ki M.Ö. 2348'de bir erkek çocuk sahibi olamadığı için arkasında varis bırakamadan öldü ve taht boş kalınca Teti adındaki biri Unas'ın kızı İputla evlendi ve tahtı ele geçirdi. Yani 6. hanedan bir bakıma saray entrikaları ve taht kavgalarıyla başladı. Öyle ki Teti de kısa süre sonra bir saray komplosuna kurban gidip öldürüldü. Onun ardından tahtı gaspçı Usarkar ele geçirdi ve 2 yıl sonra o da hayata veda etti. Nihayet M.Ö. 2316 yılında kayda değer bir adam tahta geçiyor 1. Pepi ve 1. Pepi 2 yılda bir yapılan sığır sayımını ekonomiye katkısı olsun diye her yıl yapılmak üzere değiştiriyor. Ayrıca kendisini tanrı önünde diz çöken son derece mütevazı bir biçimde resmettiriyor ve bununla alakalı birçok heykelcik yaptırıyor. Bu heykelciklerden bazıları günümüze kadar geldi bu arada. Bunlar bir kralı böyle bir tevazu içinde gösteren ilk reprodüksiyonlardır. 1. Pepi'nin yaşanan karışıklıklara son vermek ve eski hanedana bağlılığını bildirmek amacıyla hükümdarlığının 21. yılında çıkardığı bir anıt taşı üzerinde korunan kararnamesi kralsı Neferu'nun her iki piramidini de koruyacağını ve bakımlarının her zaman yapılacağını bildiriyordu. Ayrıca 1. Pepi'nin sembolik olarak Sakkara'nın güneyinde inşa ettirdiği ve kraliçelerinin nekropolünü de içine alan piramit kompleksi toplamda 17.000 metrekarelik bir alana yayılıyordu. Bu kompleks, kralın 54 metre yüksekliğindeki piramidinin haricinde 6 kraliçe piramidi, bir prens mezarı ve bunlara ait tapınaklar, çeşitli ibadet yerleri ve büyük bir rampayı içeriyordu. Bu devasa kompleksin halkın üzerinde bıraktığı etki o kadar büyük olmuş ki, Halk buraya daha sonra Pepi kalıcı ve kusursuzdur anlamına gelen Mennefer Pepi adını vermiş. Biz burayı bunun Yunanca versiyonuyla yani Memphis şeklinde biliyoruz. 1. Pepi'den sonra tahta sırasıyla Merenre ve Neferkare yani 2. Pepi geçti ve Torino popülüsünde yazdığına göre 2. Pepi çocuk yaşlarda tahta oturdu ve 90 yıl ya da 94 yıl hüküm sürdü. Yani adam Neredeyse bir asır boyunca Mısır'a hükmetti. Tabi bunda tahta çok erken yaşlarda geçmesinin de payı var. Ve ülkenin başına bir çocuğun geçmesi son derece enteresan olduğu için kraliyet ressamları 2. Pepi'yi çocuk kral olarak resmediyor. Ayrıca Şahin başlı tanrı Horus'un çocuk yaşta hükümdar olduğunu söyleyen mitsel efsane de muhtemelen 2. Pepi'nin hayat hikayesinden hareketle oluşturulmuş olabilir. Lord Acton'ın bir sözü var. Her iktidar bozar. Mutlak iktidar mutlaka bozar. Gerçekten de öyle. Çünkü 2. Pepi neredeyse 100 yıl boyunca Mısır'a hükmederken Mısır öyle gelişen büyüyen bir yer olmadı. Tam tersine geriye gitti. Ülke bölünmeye başladı. Ekonomi çöktü. Hatta bazı elçiler ve keşif grupları sınır bölgelerde öldürüldü. Yani hükümet devlet o kadar ciddiye alınmadı ve yine uzak bölgelerdeki bir takım eyaletler bağımsızlıklarını ilan etmeye başlayarak devlete komple karşı geldiler. Hatta birçok memur bile kendini devletten iyice bağımsız görmeye başladı. Sonunda ülke mekanizması tamamen felç oldu ve Mısır kendi halkının günlük ihtiyacını yiyeceğini bile karşılayamaz hale geldi. 2. Pepi'nin 100 küsur yaşındayken ölmesinden sonra tahta oğlu Nemtiyem saf geçti. Ama o da oldukça yaşlı olduğu için bir yıl bile tahta kalamadan bir süre sonra yaşlılıktan öldü. Yani adamın oğlu bile yaşlı olduğundan ölüyor. Bu nasıl bir hüküm süresi yani akıl almıyor. Adamlar dört kuşak boyunca aynı kişi tarafından yönetilmiş. Herif neredeyse 100 yıl başta kalmış. E yani 100 yaşına gelmiş bir adamın da koskoca bir imparatorluğu yönetmesi veya her şeyi takip etmesi Mümkün değil. Nemtiyem safta öldükten sonra taht boşta kaldı ve damarlarında bir gram kraliyet kanı olan herkes tahta hak iddia etmeye başladı. Böylece zayıf bir hükümdardan başka bir hükümdara geçiş esnasında bir kargaşa ortamında Mısır İmparatorluğu kaçınılmaz bir şekilde çökmeye başladı. Mısır 20 yılda 17 kralın gelip geçtiğini gördü ve bunların da 10 tanesi toplamda ancak 6 yıl hüküm sürebildi. Bu esnada el sanatları, mimari, ticaret ve hemen her şey durma noktasına geldi. Ve bir yandan da her yerde bir prens bilmem kim bir isyan çıkarıyor. Ülke iyice karma karışık bir hale geliyor ve öyle ki ufak tefek çeteler bile keyiflerine göre köy basar hale geliyorlar. Ve bir süre sonra artık ülkede hukuk, adalet, düzen kalmadığı için Herkes kendi yasasını, kendi kanununu uyguluyor. Kan davaları, hırsızlık, gasp, cinayet, tecavüz ve daha birçok suç her yerde son derece yaygın hale geldiği için ülke tamamen kaosa sürüklendi ve bu durum edebiyat metinlerinde bile gösterildi. Hatta ve hatta halk o dönemde resmen kıyameti yaşadığı için her kıyamette olduğu gibi Mehdi'ye dair bir inanç oluşturdu. Öyle ki Ameni adında bir Mehdi karakteri gelecek, herkesi kurtaracak, ülkeyi düzene koyacak ve eski güzel günlere geri döneceğiz. Tabi öyle bir şey uzun bir süre olmadı ve 6. Hanedan bu karışıklık dönemiyle beraber kapandı. 7. Hanedanın varlığı ise tamamen tartışmalı. Çünkü bu hanedanın kralları o kadar hızlı bir şekilde değişti ki tarihçi Maneto'ya göre 70 kral yalnızca birer günlüğüne tahta kalabildi. Bu size abartılı gelmiş olabilir ama gerçekten de taht o kadar çok el değiştirmiş ki Torino kral papirüsünde başa geçen birçok kralın adı bile yazılmamış. Aslında 7. Hanedanın kurulduğunu bile söylemek mümkün değil. Çünkü görüldüğü kadarıyla 7. Hanedan 2. Pepi'den sonra tahta geçen ve ülkeyi kurtarmaya çalışan ama tabiri caizse ışık hızıyla tahttan indirilen onlarca kralın öyle gelip geçtiği bir dönemi ifade ediyor. Muhtemelen sonraki tarihçiler yani kronikçiler bu kadar çok kral adı görünce ne yapacağını şaşırdılar ve dönemi ikiye bölerek yedinci bir hanedan uydurmaya gerek gördüler. Hatta bir takım rivayetleri de gerçek gibi aktardılar. Belki de gerçektir bilmiyoruz ama 2. Pepi ülkeyi o kadar bir karışıklığa sürüklediği için onun eşcinsel olduğunu ve bazı generalleriyle yattığını bile söyleyenler oldu. Yani halk arasındaki ulan bu adam bizi 90 yıl boyunca bilmem ne etti, kesin arka planda da birileri onu bilmem ne ediyordur şeklindeki kahvehane muhabbetleri bir bakıma gerçeğe dönüştü. Toparlarsak 2. Pepi'den sonra başlayan o kargaşa dönemi 7. Hanedandan 11. Hanedana kadar gidiyor ve bu dönem 1. Ara Dönem diye ifade ediliyor ya da ilk kargaşa. Bu dönemle alakalı elimizde esasında kaynak çok ama söyleyecek pek bir şey yok. Çünkü birçok bölgede birçok kral ortaya çıkıyor ve sürekli bir devrim yaşanıyor. Yani özetle hiçbiri gerçek anlamda ülkeyi yönetemiyor. Ülkedeki felaket koşulları, kaos, kan ve hemen her şey o dönemdeki edebiyata da yansıyor ve Ipover'ın uyarıcı sözleri diyebildiğimiz Ipover papürüsü resmen görseller eşliğinde bütün bu dönemi bize gösteriyor. Kıtlık ve savaş gibi problemler Aypulvır papürüsünde öyle açık bir şekilde ifade edilmiş ki bunlar ileride Musa peygamber döneminde Tanrı Yahve'nin insanları 7 büyük felaketle cezalandırması şeklinde Tevrat'a bile girmişler. Tevrat'taki hikayelerle Aypulvır arasında o kadar paralellik var ki Tevrat'ın bu papürüsü tamamen kopyalamış olduğunu bile söylemek mümkün. Bu da çok sorulan bir soruydu. Sürekli yorumlarda geliyordu. Abi Power'da böyle böyle şeyler yazıyor ve aynısı Tevrat'ta geçiyor. Bu Tevrat'ın doğru olduğunu göstermiyor mu? İşte göstermiyor çünkü bu Tevrat'tan çok daha önce yaşanmış bir şey. Ve İsrailoğulları zaten Mısır'da köleydi. Yani adamlar bak zamanında böyle böyle şeyler yaptık Allah da belamızı verdi şeklindeki Mısır hikayelerini herhalde öğrenmiş duymuş olmalı. Ve bunu zamanla abartmış veya kitaplarına yazmış olmalı. Neticede birçok mitoloji esasında birbirinden intihal yapmakla gelişiyor. Bu video boyunca verdiğim Persephone veya diğer başka örnekler de esasında bunu gösteriyor zaten. Neyse anlaşılacağı üzere Mısır halkı uzun süren bir ara dönem geçiriyor ve büyük felaket koşulları ile beraber bir mehdi beklemeye başlıyor Ameni ve gerçekten de bir süre sonra Vezir Amenemhet, Ameni ve Amenemhet aynı kökten geliyor ve ülkeyi kurtarıyor. Nasıl kurtardığı ve orta krallığın nasıl başladığı adı üzerinde orta krallık dönemi olduğu için bir sonraki videonun konusu o yüzden şimdilik bu kadar. Ben Diamond, orta krallık dönemini inceleyeceğimiz sıradaki videoda görüşmek üzere.